Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestaferu ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati Men yahdehillahu fala mudille ve men yudlil fala hadiye Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu emma ba'd. Hafızlar ve sıka ashabları Birbirine çelişkili görünen rivayetler arasında tercihte bulunma hususunda... Birbirine çelişkili görünen rivayetler arasında tercihte bulunma hususunda... ...ravinin şeyhine karşı konumu da önemlidir. Birbirine çelişkili görünen rivayetler arasında tercihte bulunma hususunda... Rabinin şeyhine karşı konumu da önemlidir. Özellikle Hasan el Basri Ez Zuhri Katade Ameş ve benzerleri gibi hafızların asapları tabakalara göredir. Özellikle Hasan el-Basri, Ez-Zuhri, Katade, Ameş ve benzerleri gibi hafızların asapları tabakalara göredir. Onlardan kimisi birinci tabakadandır. Onlardan kimisi birinci tabakadandır. Bunlar sikalıkları, zaptları, uzun süre öğrencilik yapmaları. Onlardan kimisi birinci tabakadandır. Bunlar sikalıkları, zaptları, uzun süre öğrencilik yapmaları hadislerini ve yazdıklarını korumaları ve rivayeti eda etmeleri bakımından önceliklidirler. Bunlar sıkalıkları, zaptları, uzun süre öğrencilik yapmaları, hadislerini ve yazdıklarını korumaları ve rivayeti eda etmeleri bakımından önceliklidirler. Onlardan kimisi de bundan alt derecede olan onlardan kimisi de bundan alt derecede olan büyük hafızdan rivayette bulunmuş şeyhlerdir. Onlardan kimisi de bundan alt derecede olan büyük hafızdan rivayette bulunmuş şeyhlerdir. Ancak bunlar zapt, tevfik ve öğrencilik süresi bakımından ilk tabakadan aşağıdadırlar. Ancak bunlar zapt, tevfik ve öğrencilik süresi bakımından ilk tabakadan aşağıdadırlar. alimler hafızlardan rivayette bulunan şeyhlerin tenkidinde alimler hafızlardan rivayette bulunan şeyhlerin tenkidinde bu tabakaları göz önünde bulundurmuşlardır. şeyhlerin tenkidinde bu tabakaları göz önünde bulundurmuşlardır. İmam Müslim Sahih'inin mukaddimesinde 1/7 buna işaret ederek şöyle demiştir. İmam Müslim Sahih'inin mukaddimesinde 1/7 buna işaret ederek şöyle demiştir. Ama üstünlüğü gerek onun gerekse başkalarının hadislerini ama üstünlüğü gerek onun gerekse başkalarının hadislerini mükemmel şekilde rivayet eden gerek onun gerekse başkalarının hadislerini mükemmel şekilde rivayet eden hafız rabilerin çokluğu dolayısıyla Hafız ravilerin çokluğu dolayısıyla Zühri gibi Yahut Hişan bin Urve gibi bir zatı gözüne kestirip Zühri gibi yahut Hişan bin Urve gibi bir zatı gözüne kestirip Burada tireyle ayırarak, ki her ikisinin de ilim adamları nezdindeki hadisleri çokça yaygın. Ki her ikisinin de ilim adamları nezdindeki hadisleri çokça yaygın. Her ikisinin de ravileri kendilerinden hadislerini çoğunlukla ittifakla rivayet etmişlerdir. Burada tireyi kapatacağız. Ki her ikisinin de ilim adamları izinde hadisleri çokça yaygın. Her ikisinde de ravileri kendilerinden hadislerini çoğunlukla ittifakla rivayet etmişlerdir. Tireyi kapatıp. Her ikisinden yahut onların birisinden rivayetlerini Her ikisinden yahut onların birisinden rivayetlerini kendilerinden nakletmiş öğrencilerinden kendilerinden nakletmiş öğrencilerinden herhangi birisinin bilmediği Herhangi birisinin bilmediği. Ve onlar tarafından bilinen sahih hadislerden ve onlar tarafından bilinen sahih hadislerden Onlarla ortak bir surette rivayet etmediği hadislere gelince. Onlarla ortak bir surette rivayet etmediği hadislere gelince. Bu gibi kimseler tarafından rivayet edilen hadisleri kabul etmek caiz değildir. Bu gibi kimseler tarafından rivayet edilen hadisleri kabul etmek caiz değildir. Yani burada münkerliğe veya şazlığa işaret ediyoruz. Müslimin sözü bitti. Bazı imamlar aleykümselam ve Bazı imamlar bu konuyu geniş tutarak Büyük hafızın ashabından birinin rivayette tek kaldığı hadise nekaret hükmü vermiştir. Bu da bu konuda bir aşırılık. Bazı imamlar bu konuyu geniş tutarak, Büyük hafızın asabından birinin rivayette tek kaldığı hadise nekaret hükmü vermişlerdir. Yani münker demişler. Elberdici Rahimullah'ın meseli böyledir. El-Berdici, Rahimullah'ın mesebi böyledir. <gülüyor> Hafız i̇bn Recep, Şerhu İlel'de, sayfa 283. Berdici'nin şöyle dediğini nakleder. Hafız i̇bn Recep, Şerhu İlel'de, sayfa 283. Elberdi'cinin şöyle dediğini nakleder. Şubenin Şubenin Katade Tire Enes radıyallahu anh, Tire Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yoluyla rivayet ettiği bütün hadisler sahihtir. Şubenin Katade Tire Enes radıyallahu anh, Tire, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yoluyla rivayet ettiği bütün hadisler sahihtir. <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yoluyla rivayet ettiği bütün hadisler sahihtir. <gülüyor> Said bin Ebi Arubenin ve Hişam et Dustuvai'nin rivayetleri de böyledir. Said bin Ebi Arubenin ve Hişam et Dustuva'i'nin rivayetleri de böyledir. Her ikisi de Katade yoluyla rivayet ediyor. Yani şu ben yerine bunlar. Said bin Nebi Aruben'in ve Hişam et Dustuva'i'nin rivayetleri de böyledir. Bu üçü bir hadiste ittifak ederlerse o sahihtir. bir hadiste ikisi ihtilaf ederse tercih üçüncülerinin söylediği gibidir. Hı? Söyleme değil yani rivayet olarak. Orada başka bir yola gidilir. Hı. Mesela şube Said bin Ebi Arube, Hişamet Düstüvayi. Şimdi şube, Katade yoluyla Enes Radyalan'ta bir rivayette bulunuyor. Said bin Ebi Arube, Katade'den, o Enes'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve diye farklı bir rivayette bulunuyor, aynı konuda. Aynı hadisi farklı rivayet ediyor. İkisi ihtilaf ettiğinde, eğer üçüncü kişi, yani Hişamet Düstüvayi, şayet şubeye uygun rivayet ederse, o baz alınır. Said bin Ebi Arube'ninki dikkate alınmaz. Eğer Said bin Nebi Bey ile ittifak eder de şubeye muhalefet ederlerse bu sefer o ikisininki alınır. Bunu işaret ediyor. Şayet üçü de ihtilaf ederse duraklanır. Tevakkuf. Şayet üçü de ihtilaf ederlerse duraklanır. Üçünden biri bir hadiste tek kalırsa onda şüphe vardır. Üçü de ihtilaf ederse duraklanır. Üçünden biri bir hadiste tek kalırsa onda şüphe vardır. Şayet hadisin metni ancak bu kimse yoluyla bilinirse münkerdir. Bu Berdici'nin iddiası tabii. Şayet hadisin metni ancak bu kimse yoluyla bilinirse münkerdir. Bu da işte münkere münkeri ee, Değişik zaman dilimlerinde nasıl farklı manalar yüklendiğinin ispatı için. Mesela birisi hakkında, bir ravi hakkında bazı alimler münkerül hadisler Aslında onun hakkında cerih olmayabilir. Evet, nakil bitti. Bazı alimler büyük hafızdan rivayette bulunan şeyhlerden birinin tek kalması. Bazı alimler, büyük hafızdan rivayette bulunan şeyhlerden birinin tek kalması, diğer ashabının buna mutabat etmemesi halinde de, diğer ashabının buna mutabat etmemesi halinde de, şayet bu ravinin ezberlediğine dair karineler varsa bu hadisin sıhhatine hükmetmişlerdir. Şayet bu ravinin ezberlediğine dair kalineler varsa bu hadisin sıhhatine hükmetmişlerdir. Bu da bu konuda bunun bir aslı olduğuna delalet eden mutabi ve şahitler yoluyla olur. Örnek. Bu da bu konuda bunun bir aslı olduğuna delalet eden mutabi ve şahitler yoluyla olur. Örnek Ahmet 1/285 ve 1/290 ve İbn Ebi Asım es-Sünne'de no 433 İbn-i Asım Es-Sünnede Noa 433 Hammad bin Seleme Tire Katade Tire İkrime Tire i̇bn Abbas radıyallahu yoluyla rivayet ediyorlar. Hammad bin Seleme Tire Katade Tire İkrime Tire i̇bn Abbas radıyallahu anhuma yoluyla rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbim Azze ve Celle'yi gördüm. Rabbim Azze ve Celle'yi gördüm. İmam Ahmet bu hadisi sahihlemiştir. İmam Ahmet bu hadisi sahihlemiştir. Bununla beraber Hammad bin Seleme'ye Katade'nin Sika hafızlardan olan ashabı iştirak etmemişlerdir. Bununla beraber Hammad bin Seleme'ye Katade'nin sika, hafızlardan olan ashabı iştirak etmemişlerdir. Yani Katade'nin meşhur öğrencileri bunu rivayet etmemişler. Bu hadisi ancak hadisin aslı olduğunu gösteren mutabaat sebebiyle sayhlemiştir. Bu hadisi ancak hadisin aslı olduğunu gösteren mutabaat sebebiyle sayhlemiştir. İmam Ahmed Rahimullah usulü sünnede No. 14 şöyle demiştir. Kıyamet gününde Allah'ın görüleceğine iman edilir. Kıyamet gününde Allah'ın görüleceğine iman edilir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden bu sayı hadislerle rivayet edilmiştir. Kıyamet gününde Allah'ın görüleceğine iman edilir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bu sahih hadislerle rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini görmüştür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini görmüştür. Şüphesiz bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak rivayet edilmiştir. Ve siz bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sayı olarak rivayet edilmiştir. Bunu Katade ikrim eden, o da İbn Abbas radıyallahu rivayet etmiştir. Bunu Katade ikrim eden, o da İbn Abbas radıyallahu rivayet etmiştir. Yani az önce zikrettiğimiz rivayete işaret ediyor. Yine El-Hakem bin Eban ikrim eden, o da İbn Abbas radıyallahu rivayet etmiştir. Yine El-Hakem bin Eban ikrim eden, o da i̇bn Abbas radyalanmadan rivayet etmiştir. Ali bin Zeyd ise Yusuf bin Mihran yoluyla i̇bn Abbas radyalanmadan rivayet etmiştir. Ali bin Zeyd ise Yusuf bin Mihran yoluyla i̇bn Abbas radyalanmadan rivayet etmiştir. Ali bin Zayd bin Judam zayıf ama mutabata delil olur. İbn Abbas radyolanmadan rivayet etmiştir. O ee, zaman bir. Efendim? Katadeye mi geliyor mutabii? Katadeye mutabii hakem bin Eba'nın yoluyla geliyor İkrim eden rivayetine. Ama yani kata, mutağdilik Katade'de oluyor değil mi? Yani Katade'ye geliyor. Katade'ye destek geliyor. Yani İkrim eden bir Katade rivayet etmiş, bir de El Hakemin bin Eba'nın rivayet etmiş. Aynı zamanda İbn Abbas radyalanmadan, bu da şahit oluyor İbn Abbas'tan şahidi, Yusuf bin Mihram da rivayet etmiş. Şahiden yani, bu davet Evet. Ravilerden gelen isnatların çoğalması. Diğer bir tercih sebebi. Ravilerden, ravilerden gelen isnatların çoğalması. Bu biraz uzun bir konu. Az önceki sadece mutabak değil mi hocam? Yani, yani merfu olan hadis için mutabat. Ama biz burada i̇bn merfu Abbas'tan baz alırsak şahit gibi oluyor. Yani biz burada kata şeyin e, Kata'denin rivayetine destek getiriyoruz ya. ikrimeden rivayetinde mutabat oluyor hakemine ben rivayeti ama daha yukarıdan şahit gibi oluyor. Yukarıdan bir destek. Ravilerden gelen isnatların çoğalması. Ravi aynı hadisi birden fazla isnat ile rivayet etmiş olabilir. Ravi aynı hadisi birden fazla isnad ile rivayet etmiş olabilir. Alimlerin bu tür isnatları kabul veya red hususunda önemli kaideleri vardır. Bazıları şöyledir. Alimlerin bu tür isnatları kabul veya red hususunda önemli kaideleri vardır. Bazıları şöyledir. Bir Ravi Sika hafızlardan Ravi, Sika hafızlardan, rivayet, sema ve hadis yolculukları ile meşhur kimselerden olabilir. Ravi, Sika hafızlardan, rivayet, sema ve hadis yolculukları ile meşhur kimselerden olabilir. Sonra hadisi birden fazla isnad ile rivayet eder. Sonra hadisi birden fazla isnad ile rivayet eder. Bu rivayet yolları mahfuz rivayetlerden olabilir. Bu rivayet yolları mahfuz rivayetlerden olabilir. O zaman alimler bu rivayetleri kabul eder ve sahih sayarak, o zaman alimler bu rivayetleri kabul eder ve sahih sayarak bu hadisi birden fazla isnatla rivayet etmiştir derler. O zaman alimler bu rivayetleri kabul eder ve sahih sayarak bu hadisi birden fazla isnatla rivayet etmiştir derler. Örnek. Şube bin el-Haccac tire Katade Şube bin el Haccac tire Katade tire En Nadır bin Enes En Nadır bin Enes tire Zeyd bin Erkam tire Nebi sallallahu aleyhi ve sellem isnadıyla buyurdu ki Şube bin el Haccac Katade En Nadır bin Enes Zeyd bin Erkam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem isnadıyla buyurdu ki şüphesiz şu yeşilliklerin sakinleri vardır. Şüphesiz şu yeşilliklerin sakinleri vardır. Biriniz girmek istediğinde biriniz girmek istediğinde eûzu billahi minel hubusi vel habâis desin. biriniz girmek istediğinde ev auzu billahi mine'l hubusi vel haba'is tesin Bunu İbni Huzeyme 1/38 İbni Huzeyme 1/38 İbn Hibban 2/342 İbn Hibban 2/342 ve Beyhaki 1/96 rivayet etmişlerdir. şube be tır e kata de tır e elkasın eş şeibani tır e zeyt bin erka tır nebi sallallahu aleyhi ve selle isnadıyla şu be kata de elkasın eş Zeyd bin Erkam radıyallahu anh tire, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem isnadıyla İbn İbban 2/341 rivayet etmiştir. İbn Ebî Şeyben rivayetinde 1/11 İbn Ebî Şeyben'in rivayetinde 1/11 Şube'ye bu tarikten Said bin Ebi Arub'e mutabahat etmiştir. Şubeye bu tarihten Said bin Ebi Arube mutabaat etmiştir. Böylece Katade bu hadisi birden fazla yoldan rivayet etmiştir. Böylece Katade bu hadisi birden fazla yoldan rivayet etmiştir. Tirmizi'nin sünneninde nakline göre Bukhari şöyle demiştir. Tirmizi'nin Süneninde nakline göre Bukhari şöyle demiştir. Muhtemelen katade bunu her ikisinden de yani hem El-Kasım'dan hem de En-Nadır'dan rivayet etmiştir. Muhtemelen katade bunu her ikisinden de rivayet etmiştir. çok uzun bir şey var 2 genel olarak sikaların tabakası saduk tabakası genel olarak sikaların tabakası, saduk tabakası veya zayıflığa muhtemel olanların tabakasından muhtelif olan hadise gelince, aynı hadisin farklı rivayet yolları, ancak ayrı yollardan işitmeye delalet eden şahitlerle kabul edilir. Aksi halde muzdarip olduğuna hükmedilir. Aynı hadisin farklı rivayet yolları, ancak ayrı yollardan işitmeye delalet eden şahitlerle kabul edilir. Aksi halde muzdarip olduğuna hükmedilir. Başlaka oldu. Burada örnek deyim. Burada e, biraz uzun açıklamalı bir örnek olacak. Bir sonraki derse bırakalım bu örneği işlemeyi. İşaretleyelim inşallah. İkinci maddenin örneğindeyiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşedü en la ilahe ve estağfurullah ve tu